Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Duhan Suresinin ilk ayeti kerimeleri. Allah ta'a buyuruyor bizlere burada Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim bunlara Kuran-ı Kerim'de huruf-u mukatta deniyor bunlara. Mukatta yani kesik harfler. Elif, Lam, Mim Elif Râ gibi, bunlara urfum bu katta dönüyor. Yani bu harfler birleştirilemiyor. Mesela Hamim Ham denemiyor. Ne okuması gerekiyor bunların? Bunun anlamı da bilinmiyor. Bunlara bir şifre pek alırsınız anne. Ve Allah Azze ve Celle diyor: Vel Kitâbir Mubin. Buradaki bu da. Vavül Kasem deniyor. Yemin vabu. Bir kelimenin başına Yemin vabu geldi mi o kelime esri okunuyor. Vel fecri ve şemsi gibi ve tini gibi esri okunuyor. Buradaki yemde Yemin Vavu. Burada Allah bize yemin ediyor. Ahşem mecbur değil tabi üzere. Ama Mevlam yemin ediyor burada. Vel kitabı ...o kitap hakkı için... ...o kitaba yemin olsun... ...hangi kitap... ...burada lahm tarif var... ...bu da... bellilik anlamına geliyor... ...yani kuran ı Kerim'e... ...burada Mevlam... ...yemin ediyor... ...öyle Kur'an ki... ...bu da sıfatı özelliği geliyor... ...el-mübin... ...mübin olan... kuran ı Kerim... ...mübin açıklayıcı olan... ...anlamına geliyor yani hakkı, batılı her şeyi açıklayıcı olan Kuran-ı Kerim Kuran-ı Kerim Rabbimizin gönderdiği insanlara son ilahi mesaj, ilahi kitap Kuran-ı Kerim ne olmuşsa, ne olacaksa her şeye Kuran'ı mevcut tefsir onların tabi bazı ayet-i kerimeler muhkemdir bir de şabiatlar vardır mecazı vardır, hakikati vardır, kinayesi vardır. Anlamlara bazen nazar kapalıdır ancak ehline açılır bu sırlar. Yalnız şu bir geçer ki her sır konu kerimde mevcuttur. İnne enzelallahu. <gülüyor> Buradan öğrenemiz buraya bizlere biz adamımız ok, onu indirdik Mevla buyuruyor. Kone Kerim'i indirdik. Fî leyleti mübareketin. ile Leyle mübarekede o Kone Kerim'i indirdik. Leyl gece anlamına geliyor. Mübarekte, bereketli. Tabi maddi, malevi her bakımdan bereketli olan bir gecede Kone -i Kerim i indirdik Mevla buyuruyor. İşte bu Leyle Mübareke. Hangi gece? Bazı müfeslere göre Kadir Gecesi. Bazına göre de Şaban-ı Şerif'in ortasındaki gece. Yani 14'ünü 15'ine bağlayan bu gece ile ilgili olmuş oluyor. Leyle Mübareke. Koneklerim Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bir defa da verilmedi. İncil, Cebur, Tevrat, onlar bir defa da verildi peygamberlere. Kone kerim peyder pey, ayet ayet, süre süre, böyle verildi. Bu hikmet şu tabi, eğer Kone kerim peygamberimize, Ali İslam hazretlerine, toptan bir defada verilseydi verilse idi, insan yaşanması, İslam'ın çok güçtü. Mesela Kuran-ı Kerim'de 5 vakit namaz var. Hac var. Hac var. E o zaman Mekke döneminde hac yapılamaz ki. Müşriklerin baskısı altında o zaman Mekke döneminde. Bunun için Kuran-ı Kerim peygamberimize böyle ayet ayet verildi. 23 yılda tamamlandı. Ancak leh mahfuzdan dünya samasına bir defa da indirildi. İnna külla mündirin. Ve Allah Teala buyuruyor. Bir adam etimizde insanları o Kuran-ı Kerim ile inzar ediciyiz. İnzar uyarma ve biraz da korkutma anlamını taşıyor. Uyarı korkutma. Bu ne benzer bu? Mesela bir kimse çocuğu evden çıkarken ve okula falan giderken bir anne baba çocuğunu bir uyarır. Hem de korkuyla karışık uyarı yapılır ama. ama ya dikkat et bak. Arabalara dikkat et. İşte sana bak, sona bak. Acele et, atılma diye. Yoksa işte araba çarpar. Yani bunda ne bunda Hem uyarı hem buna bir de korkutma karışık olmuş oluyor Allah Teala bizlere böyle bu mevlam bu mevlamda Bizi evladım hem uyarıyor hem de korkutuyor mevlam bizler yani kullarım bakın böyle böyle yapınız konuk uygulayınız eğer böyle yapmazsanız tabi azabı Allah'ın da o da şeridir mevlamızan. her gelen ilah emirlerin başında önce inzar gelir önce korkutma üre gelir ondan sonra tebşirat müjdeler ondan sonra gelir neden kime müjde verilir kim ödüllendirilir kişi bir işi başlarıp bitirir de o zaman kişi onu hak eder onun için emir daha yeni geliyor emir yeni geliyor hem müjde verilmez tabi Şimdi bundan sonraki ayet-i kerimelerde bu mübarek gecenin özelliği bize burada bildiriliyor. Yani mübarek gece iki anlama geliyordu. Bir ya Kadri gecesi veya da Şaban-ı Şerif'in ortası olan 14'ünü 15'inciye bağlayan bu gece ile ilgili olarak. Fiha o gecede öyle O gecede o mübarek gecede ki berat gerisi tabi buna deniyor bu gecede yufreku fark olur ayrılır külli emrin her iş hakim hakim zü hikmetin anlamı taşı bir anlamda Allah'ın ezelde hikmette takdir ettiği her iş bu gecede ayrılıyorlar Nasıl ayrılıyor bunlar? Bu meseleler kaderle ilgili. Biliyorsunuz imanın bir şartı da kadere imandır. Yalnız kadere iman, imanın birini şartından gelmiyor da daha son sıralarına geliyor kadere iman. Önce ne geliyor imanın şartlarından? Ahmeti billah geliyor. Önce Allah iman cilaluhu. Çünkü Allah imana kişinin kim tamamlanmazsa o imanı amen tübillah. Allah iman kişinin zayıfsa, o kişi kader meselesini kucalarsa Allah korusun çukura gider, karanlığa gider evren batanın buldur kişi. Bunun için önce Allah iman gerekir. Tevhid önce gerekiyor. Hakim bir de feyl isim ve full anlamına geliyor. Mahkum anlamına geliyor o zaman da. Hüküm olunan her iş bu gücede ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? allah Teala önce kalem yarattı. Hadis şey bu sahibidir. Değerli burada kaleme ya kalem uktub yaz diye. Tabi kalem değil aklımıza bugünkü tükenmez kalem falan gelebilir. Daha önceki insanın aklına da o kamış kalemler gelebilirdi. O zamanlara kamıştan kalemler vardı eskiden varmış yani. O kamış kalemi bir mürekkebe bir şeye banıp böyle yazılmış. Günümüzde tabi daha ateşli çıktı bunların da. Yani bu kalem ne tükenmez kalem, ne kamış kalemi, ne de maddi bir kalem, ne de Dünyaya zorca bir kalem, yerden gökten büyük bir kalem, nurdan bir kalem ama akıllı bilinçli kalem ama. Ismi kalem ama. Ismi kalem. Yoksa bir kalem şekli hayalimize gelmesin. Ya yani ucu inceletilmiş bir sopa şeklinde, çubuk şeklinde öyle bir şekil hayalde gelmesin ama. Ismi kalem ya nurdan bir kalem, akıllı bilinçli varlık yani. Ona buyurdu Rabbimiz, Ya kalem uktub, yaz. Ya Rabbi ne yazayım? Sordu. Üst sefer uktub, üçüncü sefer Mevlam buyurdu. Ne olacaksa kıyamete kadar hepsini yaz. Ona Rabbim bunu anda bildirdi. İlimiz zarur deniyor buna. allah Teala Mevlamız Öyle bir azaması ki Rabbimiz Allah hatırla dilediği varlığına Rabbimiz dilediğini bir anda verir. buna ilmi zaruri, ilmi vehbi ne de bunlara. Vehbi hibe edilmiş. Yani kulun bir şekilde bunda bir oraşı yok kulun. Çalışma şabalaması yok. Vehbi hibe denilmiştir. Bu da de ilmi zarur denir. Bir Örnek verelim anlaşılmasını inşallah. Yumurtadan çıkan bir civciv, tavuk yavrusu yani. Yumurtadan çıktığı anda, tabi yumurta yarılır, dışarı çıkar. Yumurtadan çıkan bu civciv, tavuk yavrusu, yumurtadan çıktığı anda annesinin beden aranmaz. Yani bakınız, bu civciv yumurtadan daha yeni çıktı daha. Mesela doğum yoluyla gelen her türlü hayvanlar doğduğu anda annesinin göğsüne yapışır sümemesi için. Fakat yumudan çıkan civciv, tabii ördek yavrusu buna gibi. Bunlar rızkını anasının bedeninde aramaz bunlar. Hemen yere başlar. Yere başlar ve ben bunu gözümle dikkat ettim böyle müşahedemi inceledim ona. Yumudan çıktı civciv Şöyle bir sarsıldı, gezendi. Hem ayağını eşitlemeye başladı bakınız toz arasından bir şey yapacağım. Ayağını eşitlemeye başladı. Onun rızkı neyse ona bakıyor. Bu bir. Bu nedir? İlimine zarur deniyor buna. Rab ona ilmi veriyor anda. İkincisi, yine yumurtan çıkan bir cevciv. iki dakika yumurtan çıkmış. Yumurtan çıktığı anda... Tabi annesi onu da görüyor. Tavuğu görüyor anda. E tavuğu tavuğu şeref heybetli bir şeydir. Hele horuz ibilti falan daha iyi bekle. Orada başlıyor koyun muyunda olabilir, inek de olabilir. Bakınız gerçekten Allah hikmetine bakınız. Allah'ın kudüsü düzene bakamış yani. Dikkat edin kader yönünden. O yumurttan çıkan civciv tavuktan korkmuyor. Horuz heybeti korkmuyor ondan. Koyundan hatta inekten maldan korkmuyor. Ama bir kedi görsün hemen panik kaplıyor korkuyor. bakınız. Yani kedi en düşmanını biliyor. Neyle bunu bilir? Daha yeni çıktı. Halbuki altı aylıkçılık bunu ayrım yapamaz. Hatta bizler bile şu anda acaba şu böcek zararlı mı deriz? Bilemeyiz bizler bunu. Sadece. Yine aynı cevci uçan kuşu arasında, uçar, kuşlar arasında gözün uçar, başı kuşlar ona korkmak. Ama şahit atmaca karta uçtu mu Baş bağırma başla, kaçma başladı Nedir bu? ilmi zarur dini buna. İşte allah Teala Mevlamız kalem yaratınca ona Rabbim ilmi zaruri ile Rabbim ona bir ilmi verdi. Mevlam buyurdu Ya kalem bir yaz. Kalem tabi yazmaya başladı. Hatta ilk oraya şunu yazıyor, hatta ilk şunu yazıyor, ilk şunu yazıyor, La ilahe illallah ve Önce kalem bunu yazıyor. Her şeyde yazılıyor. Mübarek gecede, yani Şabın-ı Şeyfi'nin 15ine 15 bağlayan mevla gecesinde, görevli meleklere, her an ayrı bir görevi vardır, büyük meleklerin. Onlara görevi vardır. Onlar bir nevi genel müdür şeklinde. Emirlerinde müdürler, melekler daha vardır. Bu milletlerin büyüklerine bir yıllık olan görevi oradan veriliyor. Bakın şimdi. Onu burada Mevlam bize buyuruyor. Fiha o mübarek gecede Galik yufreku kül hakim. Hikmeti her iş Oradan melekte veriliyor. Ve tefsir-i Sultan şöyle bir ibare aldım orada. Şöyle buyuruyor. Yük lehvi mahfuzi ve ifas sayılıyor. mahfuzdan bunu yazıyorlar. Alıyorlar. Tavsiye ayrıntılarını yani. Ayıntılarını. Kürem'in hakimin neden bu işler için hakemalı işlerim? Bin erzakül ibade arkadaşlar Erzakla görür olar melek. O soya gece kim olduğun? Erzakla görürüm melek. Rızık görürüm melek. Kimin rızka ama? İnsanın da, cihinden de, denizeki balığın, uçan kuşun da, karıncanın da bakınız. Bunlar görürüm melek. Rızıkla ilgili de varsa bir yıllık kim ne yiyecekse orada alın diyor. Ayrıntıları alıyor. Ve acaliyim ve ecelli ilgeli. Gelecek yıla kadar kim ölecek? Bir yıllık veriliyor bu da. Ve <gülüyor> cemi-i Bütün işleri o gece veriliyor. Yani hastalık her şey veriliyor. Bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar. Yine tefsir-i köybeder aldım, aldım burada. arada. Şöyle buyuruyor. Fetudu fe'u nusatül erzakı İlamik Aleyhisselam. Rızıkla ilgili bölüm Hazreti Mikale veriliyor. Mikale meleklerin büyük temel gençler. Mikale Aleyhisselam bakınız biz mesela yarın ne yiyeceğiz ömrümüz varsa üç ay sonra ne yiyeceksek Mikale Aleyhisselam elinde bu liste var. Liste var. Nasıl var resmi yerlerde askeri kışlarda okullarda Mesela bir aylık şey yapılır. Yapılır. İşte ayın beşinde, onunda, yedi üstünde, sekizinde ne çıkacağı önceden bellidir. Buna. Aynı şekilde bir yıllık rızık, bütün canlı rızkı, hatta bitkilerin rızkı da bundan dahil böyle. Hepsi bir karşısına veriliyor. O bunu, o bu işi yönlendiriyor. Nasıl yönlendiriyor bu işi? Gerçekten hep bunlar işte tevhide bakıyor. Allah Teala'yı bilmeye. Marifetullah buna bakıyor bunlar böyle. Mesela bu yıl kaç tane elma olacak? Onları kimler yiyecekler? Bazı elma düşecek, onları karınca yiyecek olan bazı meyve harçta kalacak onu kuş yiyecek oradan yiyecek ve kaç elma olacak kaç tane mercimek olacak Bakınız. kaç tane üzüm tanesi olacak e bunlar bu kadar işin için çıkılır mı biz tabi çıkamayız eğer biz şu alemi kainatı evreni kendi çapımızla kıyaslamaya kalkarsak Allah'ınız baş aldı aldanız bence. Bir de şu Sabanca gölünü suyunu boşaltamayız, sallayamayız şu göle, sallayamayız. 100 kilo bir taşı kaldıramayız. Ama şu dünya boşta dönüyor, boşta dönüyor dünya böyle. Dünya hiç kalıyor. E güneş var, güneş sistemi var, galaksiler var. Daha ışığı bize gelmeyen yıldızlar var. O kadar muazzam büyük bir evren, madde alemler. Bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren, gören, tadbir eden bir kud, melek kudret adam ediyor kardeşim. İş i̇şte Allahu Teala yarattığı Mikaela Teala bu görevi veriyor. Allah Teala o meleğe bu gücü veriyor. Emre melekler var. Şuraya şu kadar yağmur yağacak bakınız böyle. Yağmurda de sayısı bir de yağmur niteliği, özelliği de takdir etmiş ama. O yağmur yağarken tabii saf su gelmeyecek ama üzerine Ne gelecek onlar birlikte? Tabii neler var atmosferden muhtemelen. Önce uzaydan gelen gök taşları var. Bunlar uzay çarpınca tabii toz haline geliyor bazıları. Bazı enerjiden dönüşüyorlar. Bunlar da rızkla karışıyor. Bakınız. Yani rızkımız bizim göktür aşıyor. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. ''Vefi İslâm rızk hüküm Mevla'nın yok.'' ''Vefi semâî rızk hüküm.'' Hakkınız şükürtlere bakınız değil mi? ''Vefi semâî rızk hüküm.'' Rızk hüküm diyor ki gökte Mevla'nın buyuruyor. Gök de engelliye Mesela bazı sene ayva olmaz. Hem bu sene ayvaları vermedi. Ayva olmadı bu sene. Bu sene efendim işte buğday iyi olmadı. Bu sene mısır olmadı. Bu sene fasulye olmadı. Neden olmadı? ona gereken elemente gelmedi Gökten. Gelmedi Aynı ayvac yerine durur. Aynı süre solunu gene hatta kulubuna gübreler de. kubuna sürnü gübre de verebilir. Maddi doğal gübre, bunu verebilir. Ama ne oluyor? Efendim bu sene elemalar iyi olmadı. Bu ayva bu sene verimli olmadı. Bu sene bu olmadı. Neden olmuyor? Gökten gereken elementler gelmiyor kızamık. ve aca. He. Ve mesela türlü rubi Aleyhisselam harpla ilgili savaş şeyleri Nisa'da devmazdaki yazıda bunu hadi Cebrail Aleyhisselam veriliyor bakın savaşla ilgili. Dünyanın neresinde savaş olacak? O savaşların da sonuç ne olacak? Hangi taraf kazanacak? Yani savaşlar başı boş mu? Yok hayır. Övenden filan devlet efendim, süper güç eline böyle kokun siyahları var, şunlar bunları var. Hayır bunlar boşlukta bence. Müslümanlar geri kalmışlar. Müslümanlar geri niye kaldılar? İslam yaşanmadık. İslam yaşanmadı. Bir isim de Müslümanlık kalmış. Yani Allah'ın emirleri, konakların hükümleri, İslam yaşan mı uygulanıyor ki? Uygulanmayın oluyor. Hep bunlar bir Allah taneye gelen bir şefkat tokatı dinliyor bunlara bence. Yani savaşçının yönlendirmesi cebrasen bağlı. Dilerse öyle bir yanlışlık yaptırılır ki onlara uça uça çarpuşur, bombası ters gelir, rüzgardan eser şu olur, bu olur. Yani savaşlığı kazanması yüz yüze kesin garantiyken ayağa dönüşüyor. Ve kez zelazilo, bir de ile ilgili hükümlerde, bunlar Cebelast böyle zelzel deprem. Yani bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar dünyanın neresinde deprem olacak? Depremin şiddet ne kadar olacak? Ne kadar hasar olacak? Bunu da yönlendiren Yavar Aleyhisselam. Haşa, deprem başı boş mu? Yok. Yani bir yere başıboş değil. ve Vesaykalar, yıldırımlar Ne yıldırım düşecek? Ne olacak? Cebraşlı yönetiminde. Velhasfü Hasif batma. Neresi batacak? Onun elinde. Dünyanın çok yeri çok zaman batmış mı? Yani bu coğrafya çok değişmiş bir coğrafya. Gece nice şehirler su altına kalmış. şehirler Yani çoğu bunların bilini de bunlar. Lüt gölü Kur'an-ı sabittir. Müsatil acali ile Az'a aleyhisselam. Ölümle ilgili nüshada bu da ölüm meleği Az'a aleyhisselama veriliyor. Seneye kadar kim ölecek? Ne zaman ölecek? azasına veriliyor şimdi biraz inşallah bu için duralım inşallah terimler ölümle ilgili olarak insanın ömrü takdir edilmiş ezelde yazılmış ezeli yazılmış yani nun ve kalem daha yer gök yokken daha melekler yaratılmadan önce kalem hep misini yazdı oraya Hepimiz yazılıyız orada muhtemelidir. Orada yazılıyız orada. Her insanın ömrü ne kadar? Orada yazılı onlarda. Bir insanın bu yazılan ömrünün hayatına yaşaması nedir? Allah'ın takdiri ile. Bir insan hayatına baktığımız zaman hayat denen şey nedir? Gerçek bir sır ilaçsıdır hayat denen şey. Yani bu ilimde bulamıyor bunu. Araş, ara, araştırıyorlar, işte hücreyi, hücrenin çekirdiğini, şunları, bunu araştırıyorlar. Ama hayat ne? Çözemiyorlar. Hayat nedir? Allah'ın Ceneşşan'lüğü esmasından El esması vardır. Hayat budur işte. Kardeşim. Şimdi insanın yaşaması, şu bedene baktığımız zaman kalp durduğu anda hayat bitiyor. E kalbi şaşıran kim Kalbi şaştıran kim böyle? Kalbi. Uyurken de, iş yaparken de, biz kendimizden gafil iken de, ama kalbimiz çalışıyor. Eğer bu kalbimizin çalışması bizim irademize verilseydi, biz bir şeye dağılardık, gafil olurduk, o ancak kalbi duru duruverirdi, biz ölüverdik birdenbire. Ama Mevlamize bunu vermemizdir. Yani kalbin çalışması elimizde değil. Kan dolaşımı Hele beyindeki ince kılca damarlar var beyinde, beyinde incecik ince, kıl kıldan ince, içi delik ama içinden kan dediğim Yani kıldan ince, beyinde damarlar var, o dama, damar damarların içi boş açık, içinden kan hareket ediyor beyne geliyor. Bu kılca damarlarından biri çatladı, beyin karaması oldu mu? İnsan ölü veriyor, ölü veriyor. Demek ki Allah cireca alıyor. Rabimiz, evlâmız bakın, değil mi? Öyle kudet sahibi ki Mevlamız, beyindeki kılcı damarımızı yöneten yine Allah cireca alıyor. Yoksa haşa beyindeki binlerce kırıcı damar, beyin binlerce damar. Bu damarların haşa başıboş boş olsa yönetimi olmasa, han Allah yazığı yazığı yazın olacak. Nun vel kalemi de bakınız, ezelde yazılmış şu, şu kadar yaşayacak yani. yaşayacak ya, yaşayacak. Bunun için demek ki beyindeki kılca zamana yöneten de yine bizim Rabbim Mebla'mız böyle yaşayacak. E, savaş oluyor. Savaş oluyor. E, günümüzde tabi korkulu silahlar var günümüzde. Öyle şeyler var günümüzde. Bazen bambu atılıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, karmaşık bir oluyor böyle, karmaşık bir şey oluyor ya. Orada insanın ölümü neye bağlı. Allah'ın takdirine bağlıdır. Bak. Deprene de bunun şekilde, deprem de olur. İnsan suda da batabilir, gemi batabilir. Hiçbir şey başıboş değil. Her alan takdirinin yönetiminde mevlamızın. Bir de. İnsanın nerede öleceği de yazılmış. Şu beş gayba giriyor bu yapma sözünün sonunda ona giriyor. İnsanın nerede öleceği o dezele tadı yazılmış o da. Ya dostları bak inşallah Tabraniden, Hakim'den. Ulu alemin hazretleri izevad Allah kabr-i Habdin Allah Teala bir kulunun ruhunu almayı diledim, öldürmeyi diledim. Bir ardın cealehü biha haceten. Allah o kuluna bir ihtiyaç veriyor. Kul olmadan ayağını oraya gidiyor. Orada ölecek muhtemelen kardeş. İşte mı ölecek? Işte Yaşlıyı yerinde mi ölecek? Nerede ölecekse ve öyle o anda bir ihtiyaç görüyor, oraya gidiyor. Orada ölecek böylece. <gülüyor> bir adı şu şey okuyorum inşallah değil mi? Buyur Aleyhisselam Hazretleri. <gülüyor> <gülüyor> El imanı bil kader izamü tevhid. Kadere iman tevhidin nizamıdır. Tevhid Allah'ın birliğinin bu denge düzeninin Allah'ın varlığının birliğinin en büyük belirtisi budur kadere iman böyle. kadere iman yani alemler şu alemler varlıklar bizler hiçbir zerre başıboş değil yani hiçbir zerre başıboş değil her şey Allah'ın takdirinde yönetiminde ezelde Allah'tan ne dilemişse, o meydana gelir. E kişinin eceli yolda ölecek. E Çevrizi çok. Cebinde parası çok. Her yönden e, saygın bir kişi. Ama Allah'ın takdirinde, öyle bir ıssız yerde yolda ölecek ki, o cansız sadece kalır be. Yani saatlerce hele kışın çamurda kalır. Da. Ben öyle birini gördüm de çok gerçekten böyle zenginmiş. Ortadan olan biri yolda Kışındı. kar yok da çamur çok. Yol. Yollar su, çamur yollar. Kaza yapmış. O kadar ünlü kişi... hatta paralar falan dolarlar malı üstüne dökülmüş. Etrafına yatmış yatırılmış bir yere kanlı içerisinde ne bekliyorlar? İşte savcı falan gelsinler, biliyorlar tam da bunu belirleyecek. Yani insanlarda gerçekten fazla bir şey insanlarda fazla bir şey yok. Yine bazı şey okuyun inşallah ne sayda kitapstırdan bu yıl alırsam azet likul eşyin her şeyin bir hakikate gerçeğe vardır her şeyin ve ma bereg abdun hakikati imani bir kul iman hakikatine özüne gerçeğine ulaşamaz hatta yaleme en asabe hulemiku le yuq diyor kulu bilecek ki başına ne gelmişse o mutlaka olacak olacak İnsan baştan ne gelecekse mutlaka olacak böylece. Peki kul bundan kaçırmayacak mı? Kul önlem almayacak mı? Alacak. El-Abdü yüde bir Vallahi Allah-u Kadir. Kul önlem alacak, kul alacak ama yine kader, tadir neyse yine o olacak. Kul önlemini alır, tedbirini alır, her şeyini yapar ama Allah'ın tadir varsa yine olur. Bir de kader meselesi, iki ayrılık kader meselesi. Kaderi muallak, kadere mübrem deniyor buna şimdi. Kader meselesi, az evvel de söylediğim gibi amentü billaha bağlı. Yani Allah'a imana bağlı. Bu Allah'ı tanıdıkça ki Allah Teala'nın sıfatlarını, kudetini kul bildikçe o zaman kaderin sırları kene açılır bunlar. Rabbimizin sıfatları vardır. Sıfatı zatisi vardır. Sıfatı subutisi vardır. Esmaları vardır Mevla'mızın. Ef'al vardır Mevla'mızın. Mesela sıfatı subutiyeden biri El-Alim. Allah Teala her şeyi bir Mevla. Her şey El-Basir Allah her şeyi görür. Şu anda Rabbimiz buraya görüyor mu? Hem mi görüyor? İşimizde biliyor mu? Biliyor. Azı ve geçişi konu. Beyindeki kan damarları yöneten kim onları? Beyindeki kan dolaşımıyla yönlendiren yine Allah'ın icraatıdır. Karıncaya baktığımızda e, Küçük bir karınca. O karıncanın bir gözü var ama. Göze giden damarlar da var. Onu besleyen damarlar var. O karıncanın ağzı var, dişleri var. Yine karıncanın bir midisi var. O karıncaya bir sinir sistemi var. O küçüğü karınca denen varlığa Allah bunları sığdırmış. Bunu bırakalım. Bundan çok ama çok da küçükler var. Mikrokozma denilen varlıklar var. Yani göze görülemeyen. Bir kaşığı suda bunların milyonları var. Böyle varlıklar var. Bu varlıkların da her birinin de erkeği dişiliği var. Bunlar çiftleşiyorlar. Bunlarda üreme oluyor, doğuruyorlar bunlarda. Bunlara bir yöne savaşıyorlar, dibini yiyorlar hesabında, zıkıyorlar bunlar. Bunların ağızları var, üreme organları var, dolaş sinir sinirleri var bunların da var. Yani Allah için harbi yani. Yani bir kaşığı su, durgun suda milyarlarca küçük balıklar var. Hatta su buharlaşınca bunlar su beraber göze çıkarlar bunlar. Havaya karışıyor bunlar. Oradaki ortamı yaşıyor bunlar. Çoğalıyorlar bunlar orada. ...yine yağmurda yine iniyorlar bunlar. Yani Allah için rica Karıncanın milyarda biri olan bu varlıklar... ...bu varlıklarında gözü var... ...ağzı var, sinir, sistemi var, üremeci... ...hepsi var bunlara. Bilinçleri var bunlara. İşte allah Teala Mevla'mız... ...o bunları hepsini yaratıyor. Allah hepsini yaratıyor. Allah her adını Rabbim görüyor... ...biliyor... Yönetiyor, yönlendiriyor mevlam hep bunların şey. Şimdi kader ikiye ayrılıyor kader, biri kaderi mübrem, bir de kaderi muallak. Çünkü mübarek gece, yani beyaz gecesi daha ziyade kader ilgili olduğu için ağırlığı buraya veriyorum. Çünkü Yalnız bir gece önümüze de dursam insanlara bilinçsizce yani Allah'tan gafil olarak kişiler bir şey yapsa bile her şey günü yine kişiye kendine dönüşecek. İnsanın insan olması ayrı mesele vardır. Yani nefse var terbiye olmadığımı işim zor. Bir Halı Şah'ın biri, bir gün toplumuş alimleri sarayında, Ramazan iftar sofrasında, konu oluyor, insanların huyu değişir mi değişmez mi, konu bu oluyor. Hemen hemen çoğunluğu insan huyu değişir diyorlar. Yani biri efendim, değişmez. Padişah tabi değişir diyen grubu padişah onlara destekleyince tabi belki suma mecbur kalıyor. Susuyor. Aradan bir ay geçiyor. Bir ay sonra padişah huy değişmez diyen alimi sayrına davet etmiş. Davet ediyor. Salona alıyor. Oturuyor padişahın yakında bir yere oturuyor. Meğer yani padişah şöyle yapmış padişah. Yani bunu haksız çıkarmak için bir kedi yavrusu bulmuşlar. Padaşağın özel yedimleri. Kedi yavrusu buna terbiye etmişler. Ne yapmış terbiye etmişler? Bu kedi yavrusunun başına gümüşten özel bir tepsi yapmışlar. Tam başta sıca şekilde gümüş, dökülmüş. Gümüş tepsi. Bunun üzerine bir kahve fincanı konuyormuş. Bu kedi gelen misafire kahveye götürüyormuş. Bir ayda bu kedi böyle eğitilmiş. Bu alim oturuyor palyasına başına, palya işaret ediyor, kapı açılıyor, kedi yavaş gelen başlıyor. Tam üç adım daha Ona göre yavaş yavaş giriyor, ama kedi altını kurduyla süslenmiş, gayet... kendi şarşalı bir kedi. Başında da bir tebliğde başına yerleştirilmiş, üzerine bir kahve. Kedi böyle yavaş yavaş tampon tamponu geliyor... Aileminde duruyor. Palaşka bakıyor. Hocam buyurun. Hocam da anlayın demek istediğini. Gerçek alemmiş. Alıyor. Alıyor kahveyi. Kedi üç gerçekliği bekliyor. İşliyor kahveyi. Gene kedi geliyor. fincana koyuyor. Kedi gidiyor. Gördün mü hocam diyor. Kedi bir adam ettik diyor, böyle diyor. Dedi ki alem Palaşka'm sultanım Acaba diye yarın haşama tekrar kapatılır mısın beni buraya? Ederim. derim. Dedi ki ben yarın haşama buraya gelsem bu kedi aynı işini yapar mı? Tabi yapar. Dedi ki bu beni kapatılır mı? Yarın haşama e, gel yarın haşama? Üstad da gel diyor. Alim gidiyor şimdi İstanbul'da olay oluyor. Esnep tabi hep bahşep evler. Bir fakir sokağına giriyor. Bir kara. bana bir küçük fare lazım diyor. Kim bana bir para vurursa diyor, bana bir altın vereceğim diyor. Şu yolda her tarafa koşuyorlar. Hemen bir yakalmış haf şeyi düğün içindeki eline yakalmış getiriyor. Şeyi. O bir kutu hazırlamış önceden. kutuca bunu koyuyor. Hafif delimiş kutuyu da de hava alacak vermeyecek şekilde. Küçük fara onu cebine koyuyor. Akşam randevu saatinde saraya geliyor. Palaşıza kabul ettiği oturuyor onun yanına. Daha emir veriliyor şimdi gayet şey oturmuş yani rahat olur yerinde kendi güveni var kedi gerçekten bakalım yine kapı açılıyor kedi tam salın ortadan gelince yavaşça kutu çıkar, açıyor kapağını daha fareye atlayınca kedi unutuyor şey, unutuyor eğitimi kedi böyle hemen tepsi bir tarafa kahve bir tarafa hemen ki altı farı üzerine her taraf işleniyor o zaman kardeşler gülüyor hocam haklıymışsınız böyle diyor Huy değişmemiş böyle diye bana diye. Sen gerçekten huy değiştirme. İnsan olmak işte bu insanlar bunu yapabiliyor genelde. Tasavufi olarak ama bu. Yani kişi önce bilecek, her insan bilecek ki acaba ben neresi zayıf yerim? Mesela çabuk kızıyorum muyum? Sinirli miyim? İşte aşırı kinci miyim? İnsan kendini araştıracak, kişi ne yapacak? hep bunun zıddını yaparak bunu ortalayacak kişi olacak. Ve yapma çalışacak. Şimdi kader konusunda oradan buraya girdik. Kadere mübrem var. Bir de kadere muallak var. şimdi. Kadere mübrem artık kesin değişmez o. Kadere mübremdir. Şu kişi şu hasta yakalanacak ve ölecek. Ölecek. Efendim, nereye gideceksin kişi? Avrupa, Amerika'ya gitsin, uzaya gitsin, Ay'a çıksın, fayda yok. Peki, ilaç nedir? İlaç diye bir şey yok mu? Var. Hadış okuyun bakın Ramız'dan, Gülarsan Hazretleri. Eddevavü minel kader. Tedavi, ilaç, o da kadere bağlantılı, bakınız. Veviyenfevü, lima limayeşavü, bakınız. Tedavi, ilaç, bu yöntem kullanma bunları, Allah dilerse, Allah diri de müsaade ediyor buna böylece. Eğer kaderi mübremişse mesela bir kişi, bir hastalığa yakalıyor günümüzde. Belli hastalığı yakalıyor kişi. Ki hastalık, tehlikeli hastalık, öldürücü bir hastalık. E, hastaneye gidiyor işte, en üst makamlara gidiyor. Yani hastane, lüks hastaneye gidiyor kişi. Hiddi doktorlar, işte %30 kurtulursun bakınız. %100 var mı? Yok. Ne demek %30? Yani 100 hasta 30'u kurtulabilir, 70'i ölecek bundan bakınız. Demek ki ilaç kullanmakta var. Ama kadere mübrem ise yok Fadi. Yani başında dünyanın en ünlü kişi olsa dünyanın başlığında e, profesör Mehmet nebet tutarlar başlığında ifade vermem. Bu nedir? Kader-i mübrem bu. Ayet-i kerimende geliyor bu, Yusuf Suresi'de attan bunu buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Kud-i fihi i testef diyan bakınız. Kul duyel emr-i lezi fii testef diyan. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindar ile girdi. ile zindana girdi tabi peygamberler için saray, zindan değişmiyor onlar için. Yani. Yani, öyle bir makamda ki peygamberler bir peygamber isterse sarayda olsun, ister zindanda yer altında karanlığında yaşasın vakum olsun arada onun için değişmez. Neden? Onların ruhsal yönleri Allah şey yandığı için o gelen mali, feyiz ruhsal zevk onlara yetiyor. Bir sonra zindana girince İki de genç, hem anasız insana girdiler. Kim bu iki genç? Biri, bugün gün Mısır hükümdarının şerbetçisiymiş. Beşrubahçısı yani. Çeşitli olan şerbetler yapıyormuş hükümdara. Öbürü de hükümdarın ekmekçisiymiş. Özel ekmek yapıyor hükümdara. Bunun adı şöyleymiş. ekmekçi pişiriyor ekmeği bir tepsiye koyup, başlarını koyup hükümdarına götürülmüş. Orada beklenmiş. Bu meşhur da yaptığı içecekleri meşhur bu da kötükime de orada beklermiş, yeme yapma da getirmişler yine. O o günkü dönemde Mısır'da ülkede bir hükümen darbesi yapmak içinler olmuşlar. Şey o demek ki onlar. Ne yapmış bunlar? Tabii bir işten bir destek olmadan bir şey olmuyor, başaramıyorlar bu şerbetçiyle ekmeşi elde etmişler bunlar. Demişler ki bunlara biz demişler zehri vereceğiz demişler. Şerbetçi zehri şerbete koyacak. Ekmeşi zehri ekmeğe koyacak. Hükümde ölecek. Gelen, yeni gelen kadro bunlara üst yönetim bir görev verecek bunlara. Hem muazzam ödü paralar verecek bunlara. Tabi dünya tahtı geliyor bunlara. Üst bakanlara gelme, vezir, bakan olmayan... Bugün tabirle. Muazzam para seyvet alma. Bunlara çok hoş geliyor nefislerine. İkisi bunlar buna kabul ediyorlar. O zehri alıyorlar. Çok kuvvetli zehirmiş. Ekmeşi hamur yoğururken o onun içerisine koyuyor. Hamur yoğur piştiriyor. Şerbetçi şerbetini hazırlıyor, hazırlıyor. Zehri tam koyacak. Sıvı zehirmiş. Eli gitmiyor ama şimdi. Neden? Bu da kader ile işte muhallek onunla ilgili bakın. Ya Rabbi onda acıya daha gelmemiş. Eli gitmiyor bakın. Yüzden razı olmuyor. sağ su ediyor buna. Ele gitmiyor. E bunun neden de gördünüz arayı gördünüz? Ben bir üst makamı çıkıyorum. Neye e, bunun hayatına koyayım ben? Yapamayacağım ben bunu diye. yapmıyor. Normal şebetini yapıyor. Ve bürü ekmeni ziyerini koyuyan bak. Şerbetçi tabi ayrı geliyor. Ekmekçi ayrı geliyor. Açlısı ayrı geliyor. Kimle geliyor Şimdi karşıda bekliyorlar. Hükümdar ekmeğini koparıyor. Tam laf ağzına götürecek. Şerbetçi tabi biliyor şimdi. Hükümdarım ekmeğini yeme. Neden? Onda zehir var. Acıyor şimdi. Kendi koymadı ama karşılık koyduğunu biliyor. Bunun üzerine diyor ki ekmekçi de, de hükümdarım şerbetle zehir varamadı şimdi orada. Hükümdar ikisini tuzak koyunu atı bakmaz cinlere bunların diyor. İkisi bundan tuzak için atılıyor bunlar. Oradan birkaç tane kedi getiriyor hükümdar. Onun tabii raporu yok. Raporu sahte o zamanlar. ekme veriyorlar kediye. Kedi bir araştırıp kırılıp çekip ölüyor. Şebet veriyorlar hiç şey olmuyor kediye. Birkaç tane deniyorlar. Ekmekte zehir olduğu kesin. Şebet yok. Tabi bu biraz zaman alıyor bu iş anlaşılması. Bu iki genç, ekmeçi serbetçi zindana girince Yusuf Aleyhisselam görüyorlar Yusuf Aleyhisselam arada. Bakın Yusuf Aleyhisselam'a gerçekten zindana layık insan değil. Her açıdan üstü insan. Böyle gayet huzurlu, sohbetli, bambaşka bir insan, tatlı bir insan. Onu seviyorlar. İkisi bunlar rüya göre gece, ikisi rüya görüyorlar. Konuya girmemiştim, fazla fazla dağıtmıyorum konuya inşallah. Şimdi Yusuf Aleyman'dan tabirini yaptı bunları. Her peygamberin bir mucizesi vardır. Onun da mucizesi, rüyan tabiri var mucizesi de. Şimdi dedi ki ekmekçiye sen dedi buradan çıkarılacaksın ama asılacaksın dedi. Asılacaklar ''Üç gün asılı kalacaksın.'' dedi belde. ''Kuşlara gelip başlayın yiyecekler.'' buyurdu belde. Dönüşler beşiğe, ''Sen buradan çıkacaksın, etsi görenle geçsin ama hükümlerin daha gözdesi olacaksın.'' Ona buyurdu. Dedi ki bu sefer ekmekçi korktu. ''Ya Yusuf, işte dua etsev, şöyle yapsak, böyle yapsak, ya, ne yapsak, ne yapsa ne okursa, ne yapsak yani.'' Yalanınca, o da böyle buyurdu kudyel emrünlezi fihi bakana. testeftiyam testne bu benden yorumun istediğiniz mesele var ya buyurdu ezele böyle takdir olmuş bu kadere mübrem değişmez böyle, böyle yani bir peygamber de dua da etse, yalvarsa da kim harcatsın bu değişmez buyurdu şimdi bazı mesela biri hasta olur işte evlada yakın hasta olur da Artık tıbben de artık bir imkanı bulurmaz şifa bulur artık. Ne derler? İşte fena okusa iyi olur, fena iyi olur. Hay muhtemelen Olmaz böyle. Peygamberimizin torunu elinde can verdi, Peygamberimizin torunu. Hazinev validemizin kızı. Peygamberimizin. Yine Peygamberimizin kendi oğlu Hazreti İbrahim Efendimiz çocuklar yaşındayken, o da Peygamber kucağına can verdi hastalığında. Hem bayağı nefes al zor yiyordu Peygamberimizin oğlu. İki yaşa yoktu da. Peygamberin kucağında. Peygamberin gözüne bakıyor. Hatta Peygamberin gözünden yaş geldi muhtemelen. Evladına bakıyor. Ama dua ve Neden? Kudir emrileceği giriyor. Kaderi mübreme giriyor muhtemelen. Kaderi mübreme giriyor. Peki böyle bir meselede mesela tabi bize bilemiyoruz. Acaba kaderi mi yani muhkem kesin mi bilemiyoruz. Acaba bunda bir de boşan mı dua ediyoruz Allah-u Teala'ya? Hayır, boşan dua etmiyor Resulallah. Dua ediyoruz allah, allah Teala'ya, o duanın sevabı bize yazılıyor. Bakın. Onun bize sevabı yazılıyor, ama Rabbim bunu kabul etmiyor. Neden? O kesim takdir allah Teala Teala'ya. Bir de kaderin muallak var. Muallak bir şarta bağlı tahluk eden. Bir şarta bağlı. Kul şunu yaparsa, şu olacak. Yapmazsa olmayacak. İşte bunun için allah Teala yarattığı bitkiler var. Eğer kaderin tamamı kadere mübrem olsaydı, yani kesin katil değişme kader olsaydı, o zaman şu bitkilerin bir özelliği kalmazdı. Boş olurdu. Hatta haşa boşta yaratılmış olurlardı. Allah-u hakim ama. Nedir hakim? Hakim hiçbir şey boş yarat bir anlamına gelmedi. Bunun için ne yapacağız bizler şimdi? Hemen ki tedavi yapacağız Allah'ın izniyle inşallah. Onu da Rabbim yarattı. Ama bak ne buyuruyor? Eddeva kader. Bak, bak. Eddeva yani ilaç, tedavi ama yine kadere bağlantı var. Ne kadar hastalığın teşhisi kesin konsun, hatta ilaçsa çok iyileşsin herkes iyileşemiyor. Ne diyor Doktor bugün diyor? İşte yüzde otuz kurtulabiliyorsun böyle. İşte yüzde yirmi, yüzde kırk ama yüzde yüz var mı? Aynı şi, hastalık, aynı yaşlar, aynı doktora olabiliyor, aynı hastalığa olabiliyor ama hastanın biri ölüyor ve bir iyileşiyor. Neden? Kaderi muallak deva o da kadere bağlantılı olarak geliyor da. Yine adı şöyle okuyayım inşallah. Müslim ve Buhari'den yani en sadece birisi. Bu rivayette Resulullah Ali Aleyhisselamederi İza eradallahu halka şeyin. Şimdi bakın Kadir yandan bakalım. Allah'ın kozuna bakalım yani. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ şeyin Allah sana bir şey yaratmayı dileyince takdir etmişse lem yemnahu şeyün hiçbir şey buna engel olamıyor. Olabilir mi? Olamaz. Olamaz bence. Bir insanlar her şey etkisindeyiz insanlar. Dünyanın en ünlüsü bir devlet başkanı mesela ee, bir randevusu var işte Hatayı kıtadan başka kıtaya gidecek özel uçağı hazırlanacak saati belli dakikası belli ama öyle oluyor ki ya hükümdar ya başkanı hastalanıyor gidemiyor ya da hava koşulları bir anda metroji haber veriyor ama efendim uçağa kalkmasın şöyle bir tehlike var yani dünyanın en güçlü bir devletin başkanı Hem başkanı evet oturuyor da emir verebiliyor uçaklara pilotlara emir verebiliyor ama atmosferdeki gazlara karışamıyor bakınız. Şu gazı var ona karışamıyor. Bir durun bakalım sakin olur gideyim ben ne diyemiyor Allah'ta Allah şey yağa diyedim evlam buna hiçbir şey engel olamıyor. Muhtemelen. Her şey yine gider peşine. Erişebilirim oğlum. İşte Teala'yı bilmeye bu bilgiye marifetullah deniyor. Marifetullah. Bu bilgiye sahip olan kişilerde arifi billah deniyor bunlara. Arifi billah deniyor. Arifler deniyor bunlara. Bir kimse arifi billah makamı ulaştı mı? Yani kul Allah'ı tanıdı mı? Artık Allah'tan kafir olamaz. Unut allah böyle. Çünkü her bir zerre, bir ağaç yapmanın kımıldaması, havanın esintisi, her bir olay, Allah'ın yönetiminde, onun kesin egemini altında. Bütün zerre atacağın. Yani bir kıvıca zaman başıboş değil baktığında böyle. Yani karınca giden o damar başıboş değil. Bütün zerre atacağın, onun takdirinde. İşte bir kimse Allah Teala'yı bilebildi mi? Arifi billah. Yani bunlara arifler deniyor bunlara. Bir kimse bu makamaya gelince, o kişi artık Allahü Şifk koşamaz terimler. Allahü koşamaz diyor. Her şeyi Allah'tan bilir. Allah sebep kılar insanlara da. Var. Bu kişi heş Allah'tan müjdeleşiyor ve bu kişinin Dini yaşantısı da artık Allah sevgisine kaynaklandırır. Yoksa bizim bir normal bir insan, biz ne yaparız? Allah'la pazarlık ederiz ya, yani haşa bizlere böyle şey. Ya Rabbim, bu gece ben namaz kılacağım ama ne kadar sevabı bunun? Ne kadar sahabı vereceksin? O uçma ne kadar sevabı var? Pazarlık. E vermeyeceksen e, ne yapayım boşuna diye bakacağız. Şimdi mesela bir çocuğun bakımı, bir çocuğun bakımı, bir anne, yavrusunu bakar, hiçbir şey beklemeden ama, hiçbir şey beklemeden, hatta o anne ki çocuğu onun için ileride zararlı olacak, bir anne bunu dildiği halde ama yavrum da kucana basar, bir şey bekle onu bakar. Bir de çocuk bakan hanımlar vardır. Tabi aşılamıyoruz. Bu normaldir. Budur sünnetullah. Mesela çalışan kadın ne yapıyor? Ee, çocuğunu bir kadına baktırıyor para karşılığında. Baktırıyor. Nasıl baktırıyor? Tabi konuşup anlaşıyorlar. İşte gündüz şu saat sana bakacaksın. Bu da para veriyor. Eğer bir de buna gece iki saat eklerse ne gerekiyor? Ee, Ücretini artması gerekiyor bu hakkında. Ama öz anne değil mi ya? Şimdi hastalığınızda sabahı uyumaz. Üzülür böyle. Ama yarın iyi olsun işi yana. Bence. İşte demek ki ariflerde Allah'a tığır bilenler Allah bir ariflerde onların gönlünde Allah sevgisi geliştir. İlahi aşk gelirler. Allah sevgisi olurlar. Ne yapar bunlar? Cehenneme gireceğine bilse bile Allah Allah'ta cehenneme girer bunlar. Bir Arif'ten birisi henüz daha tam evli makamına çıkmamış ama. Allah'a biliyor var ermiş, o aşkı takmış, da evliya oturmamış daha. Şeytan da mı çok uğraşıyor da İşte boşu senin namaz kılıyorsun, Allah zik ediyorsun boşuna bunu yapıyorsun ve ben senin kaderini biliyorum. Gelemi hafızdan gördüm. Sen cehennemsin sen. Bir gün şeytan da buna görünüyor. Açıyor bunu kişiye karşısına. eğelemek için gülümseyiş. Ben diyor ne cehennem kokusuyla ne cennet arusuyla Allah kuluk ediyorum ben diyor. Ve Allah'ımı seviyorum o Ve Allah'ımı seviyorum ben diye beni yakacağını bilsem yaksın beni razıyım. Razıyım diye Allah Allah diye yalar mı cennete böyle? İşte arife billah Allah'ın emiramızı tanımak. Bir gün Allah Teala tanıdı mı? Ondan sonra kader iman bölümü kulu açılmaya başlar bundan sonra. Kul başlar bundan sonra. Kul biliyor ki Allah'ın gücünü biliyor kul Allah adamı da biliyor kul bunlara kul biliyor. Bir şey arası inşallah Tabernaden müteremler rızıkla ilgili. Buraya Aleyhisselam Hazretleri inler rizka bakınız. Rızık da kesinlikle le abde. Rızık, rızık kulu arar ister. Eksere mimma bu eceli bir kulu de eceli nasıl peşinde arıyorsa arıyorsa kulu eceli arıyorsa rızık da kulu arar. Yani Rabbim rızkını yazmışsa rızkına gelecek mi Bir gün yine ariflerden biri. Arifler henüz evli makarına çıkmayanlar ama. Ama Allah biliyor bunlar. Arifler. Bunların biri kader-i iman bölümünde yani Allah tevekkülde o makama yerleşeyim diye itmi tatmin olsun diye şöyle gidiyor. Şöyle çıkıyor bu kişi. Yanına ekmek almamış, su almamış yanına. Çöle çıkıyor. Tabi içindeki nefsi ve şeytanı buna evham vermeye başlıyor. Sen çıldırdın mı, sen deli misin? Bak şimdi aç kalırsın, sus kalırsın çölde. Ölürsün burada, kalırsın diye. Bu kişi bir de buna ilmi açtan bakıyor bu söze. Evet şeytan böyle diyor ama bir de ilmi bakından bakıyor. İnsanın rızkı eceli insanla beraber. Ben de şu anda diye ecelim gelse, burada ölecek olsam şöyle yalnızım diyor. Allah tabi beni görüyor mu? Görüyor. Azayi beni görüyor Bulur mu? Görüyor, buluyor. Bunu alamıyor. Canıma alırım Alır. Allah tabi beni rızkımı takdir etmiş onu bana gönderir mi buraya? E, gönderir. Kesin mi? Kesin. Yola devam diyor. Nefis de savaşı mücadelemişler böylece. Ya nefis başlıyor bana ephan vermeye, sen çıldırdın mı, deli misin derken ileri doğru bakıyor. O gün günler bir kervan, deve kervanı, yani deve konvoyu karşıdan geliyorlar. Bu deve konvoyunu bir sürü deve insanlar geldiğini görünce şu bakıyor, nefis hemen seviniyor onda. Oh, insanlar geliyorlar, çöl yalnız değil şu anda. İnsanları gördü. Onlar icabını bir şey alabilir fanda. Nefsi bu deve konvoyunu görünce sevinince tabi nefsini bilen kişi arif kendisi böyle. Kader imanı kuvvetemesi için gülüyor işte oturuyor da ey nefsim diye baktı. Allah sana yetmiyor mu nefsim diye baktı. Ana karnına benim rızkımı veren kimdi? Beni Rabımda görüyor biliyor mu bir sıkmı etmiş mi tagri etmiş mi diye. Gönderin gönderir diye. Ne yine bir bir insanlara gene bir ümit ediyorsun insanlar karşı diyor. İnsan kopamıyorsun, al yeter diye emiyorsun diyor nefsin'e. Bunun üzerine ey nefsin ben sana ceza vereceğim diyor. Şuna bakıyor, Conway'in geliş yolunu karşıdan hesaplıyor. Tabi o zamanlar belli anı asla yok zamanlar, çölde geliyorlar. Conway'in geleceği yolu aşıkırı şöyle hesap ediyor. Kendi sağ tarafa uza alıyor, hafif kumu eşeliyor. Sır sıra yatıyor. Ya yani bunda beni görmesin diye en nefsim diyor. Allah yeter deyince kadar sana bunu yapacağım nefsin'e. Sı Allah yeter dişir bana. Allah bağlasın diye yatıyor oraya. Ama o deve kervanında bunun rızkı varmış abi bakın şimdi. Ona bunu getirecek, mecburlar ama vermeye de veriyorlar ya. Deve. ...normal gece yoldan gelmiyor da... ...hafif sağa doğru taşıyor... Deve, ...kervan... ...derken tam üstüne geliyor... ...öndeki deveci bakıyor... ...durun arkadaşlar... ...ne var... ...burada biri yatıyor ama... ...acaba ölü mü... ...hasta mı bilemiyorum... ...sanki can sıkıntı yatıyor burada... ...iniyorlar... ...bakıyorlar darbeden sıcak... ...nabzına bakıyor atıyor... ...nefesini pek almıyor hastan ...onlara karşı veriyor... ...nefesi hafif belli etmiyor... Bakıyorlar, nefes alıyor, nabzı alıyor, beden sıcak. Her diyorlar, belki aşktan, sudan diyorlar bayılmıştır diyorlar şimdi. Yürüdüğü kişilerinde BM diyor, ki, DM diyor, de diyor, bazı şehvetin var diye. Bakın, rızka bakın işte. Benim devemde de diyor, bazı şehveti var. Onu getiriyor, bunu verelim diyor, hem şifa olur inşallah. Peki, hemen bir akasın geçtiği biri bunu kaldırıyor. Bu kene salmış ama Gözü kapalı, hiç bakmıyor, ağız da kapalı. Arkadaş evli bunu kaldırıyor, oturtuyor. Bahşişlerini getiriyor ağzına kapla, ağzını açmıyor. Bunun ise biri ağzını açıyor bunu, açıyor. E bunu döküyor ağzına, biri arkası tutuyor, biri ağzını açıyor, ağzına döküyor. İşerken bu defa bu şey gülümseyeşini bu. Yani nefsin'e karşı, bak nefsim diyor. Bunu Rabbim bana burası yazmış, kullanmamış bir abim bana verdi Bu gülünce. Kervandakiler vahz havalı, galibi aklına kaçırmışıyorlar. Aç tutan diyorlar. Acılar bunlara bunu. Neyse bu içiyor bahşeybetini, açıyor gözünü oturuyor. Otur arkadaşlar, bakıyorlar normal bir şey yapın da. Hala kimsin sen? Ben işte filan geziyorum böyle. Durum ne? Onu anlatıyor durum bunlara. bak arkadaşlar diyor. Eğer benim ecelin gelseydi, siz burada öldürdünüzce bakın diye bakın. Yine bir Bununla ilgili, Rıstık'a ilgili Medine Münevvere'ye ilk geleni zaman Peygamber'in e oraya bir meşgid yapmaya karar verildi. Medine mescidi Bugün Ravza'nın bulunduğu yer yani. Peygamber Alessandrı Peygamberimiz sahabeler taş taşıyorlar. Herkes bir taş alıyor, taşıyorlar. Peygamberimiz Alessandrı'ya oturmuyor bölgede. O da taş taşıyor. Peygamber'in taşı bırakıp 5 oraya, tekrar taşlamaya giderken Hazreti Ammar'la karşılaştılar, Ammar'la karşılaştılar. her biri bir de taş getirirken, Hazreti sağ omurta bir taş koymuş, bir de sol koluna bir taş almış, iki taş getiriyor ama çok da terlemiş, Alman gelen terlerle kaş bunları artık süzemiyor, engelleyemiyor. karşılığını açıp gözüne geliyor terleri de. Peygamber Duru Ammar durdu. Peygamber var eliyle Hazra Ammar'ın tellerini sildi karşılığında. Baktı Hazra sağındaki taş daha büyük, düzgün, çok temiz bir taş omuzdaki. Soldaki yağmur filan daha ona küçük biraz. Sordu ya Ammar herkede bir taş getiriyor. Seninki tane getiriyorsun. Utanır söyleme istemedi. Peygamber Ammar söyle deyince Ya Resulallah, bu taşı senin için getiriyorum bir yerde. Niyeti diyorum. bir ara bunun sahibi Resulullah olsun. Bunu da dedi, nefsim için. getiriyorum bir yerde. Daha güzelimde. Tekamda Şuray Ya Ammar seni bagiler öldürecek. Bağgı. Bağgı İslam derdi isyan eden kişiler anlamına geliyor. Seni bagiler öldürecekler. Şehit olarak öleceksin. Sen dünyenin son rızkın sütle karışık su dedi bakınlar Sen dünyenin son rızkın sütle karışık su. Bir bakın bak bende. Peygamber sonrasını görüyor mu olsun görüyor, görüyor Böyle Görüyor berabirdi ana. Allah şüketti şey de olacak. Derken zaman geldi sırfin savaşında yaşıydı. Savaşa girdi. Öyle baktılarını, kuşu baktılarını çok artık terlemiş, yorulmuş, sonmuş mağazamış, dedi yani saftan dışarı çıkayım da geriye doğru. O zaman da kadınlar su getirirlerdi, Bunlar vermek için. Bakayım su getiren kadın varsa, su de. Öyle savaşla geri gelmedi. Dayanamadı susuzluğa. Devi üzerinde çıktı, hadi kadınlar gördü. Bacalarım. İçinde su olan var mı yanında? tak getirmiş bitmiş suları. Dedi ki biri, tamam var. Ya anlar, benimle sütle karşı su var dedi. Bir keçime onu sağdım. Ama süt çok azdı. Onu getirmeye değmez diye, ona sütle kattım dedi. Öyle getiririm. Onu sana vereyim mi? Hatırladı şimdi. Demek ki benim bu son rızkım buymuş burada bakalım. Ver bacım ver dedi. İşe inme evlaya kavuşayım dedi böyle Son sen onu işte. Şimdi Allah için bakanım orada var. Allah için bakan şeyler orada var. O keçinin sütü hangi keçi? Keçi hangi otu otlayacak? Keçi hangi sütü verecek? Hazan Bayram vak son rızkı yazılı orada bu şekilde böyle. İşte bugün sahabedimizin de özü yani İmanlarımızın kuvvetlenmesi lazım cemaatten inşallah böyle. Allah sevgi böyle. İhlasın böyle. Allah Allah için yapalım böyle. Allah Celalâli böyle. Yani bir şey beklemezsin mevlamızla böyle. Ona kulluk etmeye çalışalım. Gevşemeyelim o tefer böyle. Yapabilmemizden daha da fazla yapmaya çalışalım. Neden? Çünkü bir gün gelecek ki mahşerde. Mahşerdeyiz demene. De. O gün geldi işte. De de. Olacak. Mevlam biliyor. Ve ade aleyna inna kunna fa'ili Mevlam buyuruyor hakkınız. Onu yapacağım Mevlam. Va'dedim Mevlam yok der. Mahşerdeyiz. Şimdi şu anda mahşerdeyiz. Derim, derim. Hesnaf başında, mizan başındayız. Günah sevaplar mizana konuyor. Dünya ne oldu? Yıkıldı gitti böyle. Evimiz hepsi ilk oldu gitti bunlara bence. Ne lazım orada? Yaleteni Kadem tül hayatı bakın falda. Ya ah ne olaydım da buraya bir şey gönderseydim orada bak. Buraya gönderseydim. İşte o gün orada ah için sevgili arkadaşına bakın, değil mi? Yani bu da inşallah elimizden gelen bir erkeğimizi zorlayarak tam inşallah yapmaya çalışalım. Rabbim İslam Amir Hayrısın mübarek var gecelerimizi fatiha fatih.